Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetiyle daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorularla sohbetimizi devam ettireceğiz. Özellikle sizlerin günlük hayatla ilgili sorularınız bize ulaşırsa, dolayısıyla Erkam Radyo'ya gelen sizin sorularınız daha güncel, gün ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından önemli oluyor. Bize daha önceden ulaşan sorulardan biz sohbetimizi devam ettiriyoruz. Özellikle evlilik hayatıyla ilgili bazı sorular ulaştı. Ee, mesela hanımların özellikle boşanma hakkı, boşanma hakkı var mı yok mu? Sadece erkeğe mi İslam'da bu hak verilmiş? Dolayısıyla bununla ilgili olarak kadına verilen boşanma hakkı İslam'da nedir? Böyle bir hak verildiği zaman kadın onu nasıl kullanır tarzında bir soru gelmiş. Şimdi bildiğimiz gibi tabii e, evlilik helal kendi ölçüler içinde. Ama evlilik yürümüyorsa tabii ki boşanma da İslam'da meşru kabul edilmiş. Evlilik yürümediği, yürümeyeceği belli olduğu takdirde ille evliliğin devamına e, erkeği veya kadını zorlamak tabii ki zamanla zulüm, işkence ve haksızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden yürümeyen evliliklerin sona erdirilmesi de İslam'da kabul edilmiş. Zaten daha önceki dinlerde de, semavi dinlerde de boşanma genel olarak var. Hristiyanlıkta, Yahudilikte de. Ancak Katolik mezhebi bir ara halen de bunu devam ettiriyor aslında. Yani Allah'ın birleştirdiğini kul ayıramaz gibi bir ilkeden hareket ederek yani evlilikle kader belli olmuştur. Levh-ı Mahfuz'da yazılı olan bu karı koca hayatı kesinleşmiştir. Öyleyse bu artık kul tarafından sona erdirilemez gibi bir anlayışa girmiş Katolik mezhebi. Dolayısıyla bir defa evlenen Artık boşanamaz. Ayrı yaşasalar bile bu nikah, evlilik devam eder gibi bir anlayış. Bunlar ciddi sıkıntılara sebep oldu. Son yıllarda e, özellikle bu görüşe, Katolik mezhebinin görüşüne karşı aksi yönde bir takım e, artık görüşler de savunulmaya başlandı. Tabi Ortodoks mezhebinde, Protestanlık'ta falan boşanma var. Sadece Katolik mezhebinde böyle bir anlayış e, yüzyıllarca devam ettirilmiş ama son zamanlarda ona da tepkiler geliyor. Neden? Çünkü evlenmekle doğrudur. Allah'ın hükmü kaderi belli olmuştur ama bunun e, sonuna kadar gideceği hiç boşanmadan ayrılmadan devam edeceği acaba kaderde yazılı mıdır? Boşanma kısmı da kaderin tecellisi ise kaderde ayrılık varsa yani eşlerin ayrılığı tabi o da bir kader oluyor tamamen bunu kadere bağlamak bu yönde doğru olmuyor. Yalnız tabii ki boşanma tavsiye edilmiyor. İslam'da hatta Allah'ın e, buğz ettiği en hoşa gitmeyen e, muamellerden birisinin boşanma olduğu talak vaki olduğunca arşın titrediği gibi hadis-i de var doğrusu. Ama e, bunlar tabii ki tamamen keyfi olan çeşitli e, zevklerle alakalı İslami temellere dayanmayan bir takım boşanma sebeplerine dayalı olarak evlilik sona erdirdiyse onunla ilgili olması gerekiyor. Yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de birçok boşanmalar vaki olmuş ve Peygamber Efendimiz bizzat kendisi de bazı evlilikleri sona erdirmiş. Mesela bir sahabe kadını gelmiş Peygamberimize Ya Resulallah, demiş, biz geçinemiyoruz. Ayrılmak istiyorum ama kocam beni boşamıyor. Allah Resulü tabi tanıyor kocasını sabret diyor kadına ile i̇leride, ileride aranız iyileşir evlilik devam eder kadın e, tekrar yarşala biz diyor bu evlilik yürümüyor geçinemiyoruz Allah Resulü tekrar sabret diyor hanıma Evliliği devam ettirmesi anlamında tavsiye de bulunuyor fakat kadın üçüncü defa yarşala diyor bu evliliği devam ettirmeye kalkarsak e, dinimin zarar görmesinden korkuyorum ibadetimden, dinimden, bir takım doğal şeylerimden zevk almaz hale gelebiliyorum evlilikteki bu sıkıntılar sebebiyle. Dinimin de zarar görmesinden korkuyorum deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki diyor. O zaman çağırın bana kocasını diyor. Yalnız kadına demiş ki peygamberimiz sizin evliliğinizi bildiğim kadarıyla uzun sürmedi. Yakın bir zamanda evlenmiştiniz. Sana kocan mehir olarak bir hurma bahçesi vermişti. Onu geri vermeye düşünür müsün demiş peygamberimiz. E olur ya, önemli değil demiş, bahçesini geri alsın. Hulâse buna muhale'a yoluyla boşanma deniyor İslam'da veya hul'u yoluyla. Yani kadın mehirden vazgeçerek veya bir fedakarlıkta bulunarak kocasının boşamasına razı olma, onu razı etme anlamında bir boşama türü Allah Resulü'nün bu şekilde tasarrufuyla meydana gelmiş. Hulâse bunun gibi başka örneklerde bir hayli sahabe döneminde var. Dolayısıyla mesela Zeynep binti Cahş'ın Zeynep bin Harise'den olan ayrılığı var bildiğimiz gibi Allah Resulü evlatlığı iken daha sonra evlatlık ilgâh ederince Allah Resulü'nün tabii ki yakınında olan Zeyd, Zeynep binti Cahş ile evleniyor ama evlilikleri devam edemiyor. Dolayısıyla tabii daha sonra ayrılmaları gerektiğinde Zeyd, Zeynep'ten ayrılıyor, boşanıyor. İslam evlatlığı da ilga ettiği için Zeynep binti Cahş daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evleniyor. Yani buna benzer hulasa sahabede çeşitli boşanmalar ve boşandıktan sonra evlenmeler söz konusu. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelirsek, boşama hakkı genel olarak Kur'an-ı Kerim'de erkeğe verilmiş görünüyor. Mesela Nesabdunay, فَاِنْ تَلَّكَهَا فَلَا تَخُلَّهُ ayet-i kerimesinde, فَاِنْ erkek onu üçüncü defa boşarsa ayetinde ve diğer ayetlerin bazı yerlerde hep erkeğin boşamasından bahsediliyor. E, mesela, boşama iki defadır. Bundan sonra, bundan sonra ya evliliği devam ettirmek vardır veya e, kadını serbest bırakarak evliliği sona erdirmek söz konusudur gibi ayetlerde. Daha çok müzekker, siga esas alınmış. Yani bunu erkek meydana getirir. Boşama onun eliyle olur gibi Ayet-i ve vadis-i daha çok müzekker, yani erkeği esas alan düzenlemeler yapılmış. Fakat kadın acaba hiç mi boşama yetkisine sahip değildir konusunda? Tevhiz-i talak diye bir konu var fıkıh kaynaklarında. Yani kadına boşama yetkisi vermek anlamına geliyor. Bu kadına belli bir süreyle veya süresiz olarak boşama yetkisi verilir mi verilmez mi konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi uygulamasında şöyle bir olay yaşanmış. Azab suresi 28-29. ayetlerde bu konu anlatılır. Aslında bu ayet-i kerimelerin numaralarını dinleyici kardeşlerimiz alabilirler. Evlerine gittiklerine Kur'an-ı Kerim mahallelerinin tefsirinden bizim numarasını verdiğimiz ayetlere bakarlarsa konunun detaylarını da görürler ve hükmünü de takip bakımından uygun olabilir. Şimdi Azab suresindeki ayet-i kerime de Bildiren hadise şöyle ceren etmiş. Bir ara Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'den eşleri bir takım dünyalıklar istemişler. Demişler bir takım hali vakti yerinde olan hanımlar güzel giyiniyor. Takıları var. Bir takım imkanlara sahipler. Biz peygamber eşleriyiz. Niye bizde bu imkanlar yok? Artık durumlar düzelmeye başladı anlamında. Yani biraz e, belki Beytülmale, humustan ganimetlerden falan gediler artınca hanımları da diğer varlıklı hanımların imkanları gibi bazı şeyler talep etmişler peygamberimizden. Ve bu konuda biraz ileri de gidince Allah Resulü doğrusu üzülmüş. Hanımların etrafının etkisi altında bu şekilde birtak takım isteklerde bulunması peygamberimizi üzmüş. Ve dolayısıyla e, eşleriyle ilişini kesmiş. Ve bu bir aya yakın devam etmiş rivayete göre. İşte ondan sonra gelen Ahzab suresinin 28-29. ayet-i kerimelerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e e, hanımlarıyla ilgili şöyle bir Yüce Allah tarafından e, bildirimde bulunulmuş. Ve şöyle buyuruluyor. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber, kul ezvazik hanımlarına söyle. İnküntünne türüdnel hayated dünya ve zinete. Eğer dünya hayatını ve onun takılarını, ziynetlerini, süslerini isterseniz fete aleyne geliniz. Ümetti okünne ve yüsterruhukene sırahan cemilâ size metaallarınızı vereyim. Yani mehirlerinizi, haklarınızı vereyim ve sizi serbest bırakayım. Ben de benden ayrılabilirsiniz. Anne baba evine dönebilirsiniz ve dolayısıyla bu konuda size yetki veriyorum anlamında Peygamber Efendimiz'e hanımlarına bu şekilde bildirmesi yüce Allah tarafından e, ayet-i kerime ile bildirilmiş. Devamında Ve in kuntun le Allaha ve Resulühu ahirete Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu İsterseniz tercihiniz o yönde olursa yani peygamberle evliliği devam ettirmek isterseniz fe inna Allaha şüphesiz Allah eadil muhsinati minkum le ecren azîmen sizden iyilik sahibi olanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır. Yani peygamber eşi olarak kalmak isterseniz tercihiniz bu yönde olursa yüce Allah size yarın kıyamet gününde büyük bir ecir vaat ediyor, vaat etmiştir şeklinde bir sonraki ayet girmede tercihlerinin hangi yönde olacağı konusunda hanımların serbest bırakıldığı anlaşılıyor. Yani kısaca Hz. Ayşe validemiz Allah Resulü diyor, bu ayetler gelince bize bunu tebliğ etti, duyurdu ve serbestsiniz. İsteyen ayrılabilir. Evliliği sona erdirebilir mi anlamında bize yetki verdi. Fakat bizler diyor Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ettik. Yani Allah Resulünü eşleri olarak daha önceki şartlarla evliği sürdürmeyi kabul ettik diyor Şimdi burada tabii ve üserri hüküles serahan Cemilen Eğer siz dünya hayatını ve dünya zinetini süsünü tercih ederseniz sizi serbest bırakayım yani yetki sizindir ayrılmak isterseniz o yönde boşanmak isterseniz boşama hakkınızı kullanarak ayrılabilirsiniz anlamında Allah ün eşlerine yetki verildiği anlamına geliyor buna tefvizi talak diyoruz Şimdi aynı şeyi bugün de dinin nikah sırasında bir erkek hanımına verse, dese ki senin üzerinde ömür boyu benim üç boşama hakkım var, sana bir boşama hakkını veriyorum, sınırsız olarak veriyorum, eğer bu evlilik yürümezse ileride bunu kullanabilirsin anlamında. Hanımına yetki verdiği zaman aynen erkek gibi hanım da boşama yetkisine sahip olur. İki boşama yetkisi de verebilir, üç, üç de verebilir. Yani senin de aynen benim gibi, Üç boşama hakkın var. Bundan sonra bu evlilik yürümezse sen de e, evliliği boşanmak, beni boşamak suretiyle ya da evliliği sona erdirmek suretiyle bu işe nokta koyabilirsin anlamında. Hanımına isterse üç boşama hakkı da verebilir. Yalnız burada erkeğin boşama hakları kadına tamamen devredilmiş olmuyor. Hangisi önce kullanırsa boşanma ona göre şekilleniyor. Yani mesela şöyle diyelim üç boşama hakkından birisi, birisini erkek kullandı. Üç ay, beş ay sonra, üç yıl sonra neyse. Karşı tarafında bir boşama hakkı eksilmiş oluyor. İki boşama hakkı kullanırsa iki taraftan da ikişer boşama hakkı eksilmiş oluyor. Eğer bunu kadın e, kullanırsa erkeğin sayısında da eksilme meydana geliyor. Yani sayı altıya çıkmıyor. Yine toplam üç olarak kalıyor. Hangisi önce kullanırsa boşanma yetkisini karşı tarafınki de eksilmiş oluyor. Böyle bir hülaset tefizi, talak bütün fıkıh kaynaklarını yer almakla birlikte günümüzde uygulanmayan, tarih boyunca aslında sadece e, işte sultan aillerinde, halifelerin ve diğer büyük devlet erkanının Vezirlerin falan Osmanlı İmparatorluğu döneminde ileride problem olursa evlilik... E, ...erkekte tabii padişah kızı falan olunca veya bir e, vezir kızı ile evli olan bir damat... ...iyi bir evlilik yapmış durumda. Tabii ki bu hanımı boşamak istemez. Hanımı da boşanmak istiyor. Evliliği sona erdirmeye gerektiren ciddi sebepler var. Bunu kötüye kullanabilir e, damat diye... Önemli bir takım ailelerde bu şer'i hüküm uygulanmış aslında tefhis talak. Fakat halka indirgenmemiş. Halk arasında yayılmamış. yani Bunun başka sebepleri de var tabii ki. Hanımlar belki bu konuda acele ederler. Küçük bir tartışmanın arkasından hemen boşama yetkisini kullanır. Tekrar kullanır. Üçüncü defa kullanır. Üçüncü defa kullandıktan sonra da zaten malum artık kadının başka bir erkekle evlenip ayrılmadıkça eski kocasına dönme imkanı bulunmuyor. Hulle denilen bir muamele olmadıkça helal hale gelmiyor. Bunlar bilindiği için kadınlara mümkün mertebe boşanma yetkisi verilmemesi tarihi süreç içinde yaygınlaşmış. Ama söylediğimiz gibi temelde Azap suresinin bu ayetlerine dayanarak 28-29. ayetlerine dayanarak kadın da tefhizi talak yoluyla boşanma hakkına sahip olabilir. Dolayısıyla bu tarzda demek ki kadına da nikah sırasında böyle bir hak verilebilir. Sonradan da verilebilir. Yani evlilik devam ederken 10 yıl sonuna bile olsa kadınla erkek kendi adını anlaşarak belki bu konuda inkar etmeye karşı şüphe kalmasın diye iki tane de şahit de bulundurulabilir. Hatta yazılı belge de kanatımızda düzenlenebilir. Ben üzerimde olan boşama haklarından bir tanesini eşime devrettim. Hatta bunu süreli olarak da verme imkanı var diyor İslam alimler. Bir saatlığına sadece şu bulunduğumuz mecliste ...olduğumuz sürece kullanabilirsin... ...bu odadan dışarı çıkınca... ...veya evden dışarı çıkınca... ...bu hakkın sona erecek gibi... ...bir saatlığına, iki saatlığına, bir günlüğüne... ...bir aylığına da... ...kadına böyle bir e, boşama yetkisi... ...süreli olarak verilebilir... ...ve süresiz olarak... E, ...ömür boyu da kullanmak üzere... ...sınırsız olarak da verilebilir diye... ...bunlar netleştirilmiş. Bu kadın hakları bakımından gerçekten... ...tefris talak önemli... Bunu bilinçli şekilde dinin nikah sırasında kadın aldığı takdirde, bunun kanatımızca ileride unutulmaması, yanlış anlaşılmaması bakımından bir yazıya bağlanması da uygun olur. Ve hele şahitler de, şahitlerin huzurunda da böyle bir yetki verildiyse, daha sonra çıkabilecek acaba evlilik sonu erdi mi ermedi mi konusunda bir fetva istedikleri kişiye de verecekleri bilgi bakımından önem arz edebilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor bayanlar camide başını örterken çalışma hayatlarını açıyorlar. Bu doğru bir davranış mıdır diye sormuş. Tabii ki bunun doğru bir davranış olduğunu söylemek doğru değil. Şimdi dışarıda neye açıyor veya çalışma hayatında? Daha önceden zorlamalar vardı bildiğimiz gibi. Memuriyetine devam edebilecekse veya ciddi bir görevdeyken işvereninin izin vermemesi, veya kamu kuruluşunda izin verilmemesi gibi sebeplerle kadın zorda kalabiliyordu. Ve dışarıda bunu bir mazeret sayıyordu. Fakat elhamdülillah günümüzde bu konular çözülmeye başlandı. Artık kamu kurumlarında da hanımefendiler arzu ederlerse başlarını başarını örtünebiliyorlar, tesettüre riayet edebiliyorlar. Ve günümüzde bu mazeret artık geçerlini kaybetti. O yüzden nasıl ki camide ya da namaz kılarken bir hanımefendi örtünüyorsa... Ve dışarıda e, normal görevinin başında da örtmesi onun özlük haklarındandır. Yani kadın haklarındandır. Ve bu hak kendine verilen yerlerde ben örtünmüyorum demesi doğrusu daha önceki mazirete e, dayanmasını gerektirmiyor. Bu maziret ortadan kalktı. O yüzden hem cami içinde namaz kılarken hem de dışarıda hanımefendinin bugün örtünme özgürlüğü var ve bu hakkını kullanabilir. Kullanmadığı zamanda e, izin verilmiyordu, müsaade edilmiyordu, üzerimde önemli bir baskı vardı deme mazereti hanımların kalmadı. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor anne ve baba mal paylaşımı yaparken diğer çocuklarının rızasını almadan çocuklarından birine ayrıcalık e, yapabilir mi? Yani çocukları arasında e, ayrım yaparak farklı bağışlarda bulunabilir mi diye bir kardeşimiz soru soruyor. Bu da gerçekten önemli bir konu. Ee, yani e, çocuklar arasında e, eşit muamele etme, ayrım yapmama evlatlar arasında İslam'da esas alınmış. Bu yüzden, e, diyelim iki oğlu var bir kimsenin, oğullarından birine büyük ölçüde mal mülk verirken, bir tanesini mahrum ederse, diğerini mahrum ederse, tabii ki aile içinde fitne çıkar. Bize neye vermiyor kardeşlerimizi gözetirken babamız, kardeşimi bizi mahrum ediyor anlamında aile içinde fitneye sebep olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların arasında ayrım yapılmamasıyla ilgili bir takım uygulamalar olmuş. Mesela Enes bin Malik e, radyalan rivayet ediyor. Sahabelerden birisi diyor dışarıdan Medine'ye döndüğünde seferdeymiş bir oğlu kızı varmış, eve geldiğinde tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bulunduğu sırada, Allah Resulü'nün olduğu yerde bu sahabeyi tabi çocukları özlemiş. Oğlu küçük çocuğu koşarak gelmiş, babacığım hoş geldin falan neyse onu sevmiş kucağına oturtmuş. Bu arada kız çocuğu gelmiş, o da küçük yaşta koşarak babacığım geldin hoş geldin falan. Bu sefer onu ilgilenmeden adeta memnun kalmadığını hissettirircesine yan tarafına oturtmuş. Onunla ilgilenmemiş, kucağına da almamış. Erkek çocuğu kucağında bulunduğu halde onu yan tarafa oturtmuş. Tabi kız çocuğunun biraz küstüğünü, üzüldüğünü de Allah'ın Resulü hissetmiş, halinden belli oluyor imiş. Hemen sahabeyi uyarmış. Kardeşim yanlış yapıyorsun demiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu erkek çocuğu senin yavrun, kız çocuğu da senin yavrun. Aralarında bir fark yok. Bak biraz önce onu kucağına aldın, sevdin, okşadın. Kız çocuğuna böyle davranmadın. Evlatlarınız arasında eşit muamele ediniz demiş Peygamberimiz Sallallahu Şimdi bakalım onu, onu da allayan dizinin birine demiş. Erkek çocuğunu sol dizine, diğerini sağ dizine. İkisini de sevmesini sağlamış Allah Resulü. Evlatlarınız arasında gerek sevgi de gerek bağışta, hibede eşit davranınız buyurmuş. Şimdi manevi buna istinaden kız erkek ayrımı yapmadan dünyada iken eğer onlara bir bağışta bulunulacaksa eşit davranılması, eşit bağışta bulunması gerektiğini ifade etmiş. Gerçi İmam-ı Şafii ya da Şafii mezhebi genel olarak miras konusuna kıyas ederek mirasta erkeğe iki kıza bir hisse Ayet-i takdir edildiği için hibe yoluyla olan bağışlarda da, mal vermelerde de iki hisse iki erke bir hisse kıza olmak üzere anne baba bağışta bulunursa bu miras hükümlerine uygun düşer. Sağlığındayken vereceği de mirastaki gibi olur demiş Şafii mezhebi. Fakat bizim Hanefilerde eşit muamele edilmesi, hibelerde de bu buna riayet edilmesi istenmiş. Yine bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesela Beşir bin Sad'ın e, hanımının ile ilgili bir hadise var. Mesela e, oğlu Numan bin Beşir'e bir mal bağışlamak istiyor. Beşir bin Sad'ın hanımı, işte anne babadan kalma bir bağını bahçesindeyse ona vermek istiyor. Ve Peygamber Efendimiz de şahit tutmak istemiş. İleride ihtilaf çıkmasın, dolayısıyla hak olarak ona verilsin diye peygamberimize şahit göstermek istemiş. Ve Allah Resulü'ne geldi. Bir böyle böyle demiş. E, oğlum için Numan, Numan için filanca malımı bağışlamak istiyorum. Ama diğer mirasçıların ileride hak iddia etmemesi için sizde şahit göstermek istiyorum demiş. Allah Resulü sizin kaç çocuğunuz var demiş de, şu kadar çocuklarımız var. Peki diğerlerine veriyor musunuz demiş Peygamberimiz. E, hayır demiş Numan'a. Onu çok sevdiği için neyse sebebi ona vermek istiyor. Olmaz demiş Allah Resulü. Bu şekilde hele e, adaletsizlik üzerine, haksızlık üzerine beni zaten şahit gösteremezsiniz demiş. Buna şahitlik de etmem ve size bu şekilde sadece çocuklarınızın birinize mal vererek diğerlerini mahrum etmenizi de istemem. Bunu yapmayın demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hatta bağışladım dediği malı geri almasını da tavsiye etmiş. Hibe'yi bağışı bozarak malı geri almasını da Annesine Allah'ın Resulü bildirmiş. Yani buna benzer çocuklar arasında adaletli davranılması, eşit muamele yapılması Allah Resulü döneminde özellikle istenmiş uygulamalarda da bunlar görülmüş. Başka bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, e, Müslüman bir hanımın giyimi nasıl olmalıdır? Şimdi tabii giyimle ilgili olmak üzere erkek ve kadının örtmesi gereken yerlerle ilgili Peygamberimiz e sallallahu aleyhi ve sellem döneminde uygulamada bunlar tam olarak ortaya çıkmış. Hanımlar nasıl giyinir? Erkekler nasıl örtülmeleri lazım? Nereleri mutlaka örtülmeleri gerekiyor? Bu konuyla ilgili Ayet-i Kerim-i Vadiştefler'deki hükümler fiilen tatbik edilmiş. Şimdi bununla ilgili bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de sadece hanımlarla ilgili olmak üzere iki Örtüden bahsedilmiş bir başörtüsü bir de cilbab denilen e, dış giysi işte manto, feraca, kaban gibi iki parça örtüden bahsedilmiş. Hımar denilen humur çoğulu oluyor bir başörtüsü bir de cilbab kelimesiyle ifade edilen vücudunun diğer yerlerini örtecek dış ö, giysi örtü olmak üzere iki örtü Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ki bunlardan e, mesela başörtüsüyle ilgili olarak Nur suresi 31. ayet-i kerime. Bunları kardeşlerimiz not alabilirler. Nur suresi 31. ayet, Ahzab suresi 59. ayet. Kadınların örtünmesiyle ilgili olan, yani evinin dışında, yabancı erkeklerin yanında e, örtünmesiyle ilgili olan hüküm bu iki ayet-i kerimede zikredilmiş. Bunlardan mesela başörtüsüyle ilgili olan da şöyle buruluyor. ve kulil münati. Ey Habibim, mümin kadınlara söyle. Yağdunu mebsarihinne gözlerini e, yabancı erkeklerin bakmaktan sakınsınlar. Yani anlamlı şekilde erkeklerin yanlış anlayacağı şekilde onlara bakmasınlar. Gözlerini sakınsınlar. Ve yafazune <gülüyor> furu cehünne furçlerini iffetlerini korusunlar. Başka velayb <gülüyor> dine zinetlerini, takılarını açmasınlar. Oradaki zinetin anlamı takı yerleri diye tefsir ediliyor. İşte bileziklerin, gerdanlığın özellikle takıldığı göğüs üzerleri, göğüs kısımlarını, gerdanlıklar oraya takılır genelde. Bu yerlerini e, açmasınlar. İlla ma zahere minhe, ancak bunlardan açıkta kalan yerler müstesna. Yani günlük hayatta mutaat olarak bu takı yerlerinden açıkta kalması gereken yerler müstesna. Ki bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yüz ve eller olarak e, hadis-i şerifiyle ifade etmiş. Kadının yüzü açık kalabilir, elleri açık kalabilir. Hanefimiz ise buna topuktan aşağı ayaklarını ilave etmiş. Şartlar onu gerektirdiği için. Yani bu üç, bu üç azası dışındaki yerlerin örtülmesi gerektiği ifade edilmiş. Şimdi başörtüsü ilgili olarak da vel yadrım ve humrihine. Humur, hımarın çoğulu oluyor. örtülerini taksınlar, darbesinler, koysunlar. Araciübihine, yakaların üzerine salıversinler. Yani başörtülerini yakaların üstünü, yani göğüslerin üzerlerini de örtecek şekilde ...boynu da buna dahil deniyor. Yani göğüslerin üzerleri bir örtülmesi gerektiğine göre... ...boyun kısımları zaten bu kapsama girer. Bir bolca baş örtüsünden söz ediliyor. Ya da daha doğrusu boyun ve gerdanlık denilen kısımların da örtülmesi gerektiği... ...bu humur kelimesinden bir de ceyp, cüyup kelimesinden anlaşılıyor nasıl veli Abdinezine'nin tepinle işte dinetini aç şunları şunları yanında açabilirler diye yakın akrabalar e, ayet-i kerimenin devamında zikrediliyor. Başöğretüsü ile ilgili bu ayet-i kerime var. Diğer ayet-i kerime cilbab kısmı ile ilgili olarak da Ahzab 59. ayete şöyle buyuruyor. Ya yuhannebiyyu ey nebiy, ey peygamber. Kul lezvazi söyle ve benatike kızlarına söyle. Venisel müminine mümin erkekten hanımlarına da söyle. Diğer mümin kadınlara da söyle yudnine aleyhinne yudnine örtsünler. Aleyhinne üzerlerine mincelabibihine dış örtülerinden ee, işte mantok, ferace, kaban vesaire gibi e, dış e, cilbab denilen örtülerinden üzerlerini evden dışarı çıkarken veya yabancı erkeklerin yanında örtsünler. Bunun gerekçesi de ayet-i kerimenin devamında zikrediliyor. Dahlik edine bu daha uygundur. Eyyûrafne felayü deyin. Tanınıp da e, sarkıntılık edilmemeleri için daha uygundur. Yani dışarıda çeşitli yerlerini açmak suretiyle erkeklerin dikkatini çekmek ve dolayısıyla herhangi bir ezaya sıkıntıya maruz kalmamak için bu daha uygundur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani gerekçesi örtülmenin bu olduğu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ve Allahu gafur rahima Allah çok mağfiret edicidir çok merhametlidir diye ayet-i kerimenin sonu bitiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de kısaca hanımların örtünmesiyle ilgili bu iki ayet-i kerime var. Dolayısıyla doğrudan doğruya e, hanımların ayrıca perde arkasından ile ilgili olarak da azapsuz 53. ayet-i kerimede şöyle bir konudan bahsediliyor. Allah Resulü'nün hanımlarına öyle özellikle soru sormak üzere erkekler falan da geliyor. Onu e, erkeklerle konuşmada, cevap vermede. Veysel Sealtı muhunne meta'an Perde arkasından konuşup cevap vermeleri tarzında bir ayet-i kerime de Allah Resulü'nün eşlerinden bahsedilmiş. Zeki et harru kulubikin ve kulubihinne. Bu sizin e, kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temizdir, daha uygundur diye yine bunun gerekçesi de Ayet-i Kerime'nin devamında zikredilmiş. Dolayısıyla buna benzer Allah Resulü'nün hanımlarla ilgili özel hükümlerle dikkate alınırsa, hanımların nelere dikkat etmesi gerektiği de bu ayetlerdeki işaretlerden anlaşılıyor. Şimdi tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerimeler gelince evine gelen ilk kadın, ...baldızı Esma Binti Ebi Bekir olmuş... ...Hazreti Ebi Bekir'in diğer kızı... ...Esma Peygamberimiz evine gelmiş... ...bu ayetler geldikten sonra... ...tabii ki daha önceki kıyafetiyle gelmiş... ...sıcak iklim... ...belki daha önce... ...elbette başörtüsü ve diğer cilbap konusunda... ...bir de eniştesinin evine... ...yani ablasının Hazreti Ayşe'nin... ...bulunduğu eve geliyor... ...önceki kıyafetiyle gelmiş... ...Allah Resulü onun geldiğini görünce... ...ya Esma dur demiş... Ayetleri okumuş. Bundan sonra yüzünü göstermiş, ellerini göstermiş. Yüzün ve ellerin dışında diğer yerlerini örterek bize gireceksin demiş Peygamberimiz. Kendi baldızına. El ve yüzünü örterek el ve yüzün dışındaki yerleri örterek gelmesi gerektiğini ifade etmiş. Dolayısıyla ilk uygulamada Allah sürün ailesi içinde baldızı üzerinde olmuş. Ve el ve yüz kısmının açık kalacağı da bu hadis-i şerifte ifade edilmiş. Şimdi dolayısıyla e, bu şekildeki uygulama hanımlar ilgili olarak sahabe döneminde istisnasız olarak uygulanmış. Daha sonraki yüzyıllarda da uygulana gelmiş. E, hanımların e, yüzünün örtülmesi bazı yerlerde, burka denilen işte Afganistan taraflarında ve bazı yerlerde e, yüzünün ile ilgili konu Hz. Ayşe'den bir rivayete dayandırılır. Yani kadının güzelliği yüzündedir güzel bir hanım yüzünü örtmeli, neresini örtecek gibi bir hadis Hz. Ayşe'den geldiği nakledilir ama Allah Resulü'nün bir önceki kendi dönemdeki uygulamalarda yüzlerini örttüğü Allah Resulü'nün eşlerinin e, genel olarak vaki değil. Yani bu yüzden e, el ve yüz kısımlarının açık kalması bir bakıma tanınmayı da gerektiriyor. Yani kimdir gelen? Karşımızdaki erkek midir, kadın mıdır? Yüzü örtülü olursa nasıl tanıyacağız? Bu yüzden İslam alimleri demişler Kadın özellikle şahitlik yapıyorsa kadının önüne mahkeme huzuruna geldiği zaman yüzünü örtmeye kalkarsa kadı onu açtırır demişler. Hakim gelen kimdir? Kadın mıdır, erkek midir? ve kimlik anlamında onu tanıyabilmek için, tanıyabilmek için e, yüzünün açılmasını emreder ve buna hakkı vardır demişler. Yani buna benzer e, hülasa tespitler İslam'da gerçekçi bir hayatın hanımların e, özellikle sıkıcı olmayacak şekilde, normal mutat olarak toplum içinde yerini alacak şekilde bir düzenlemeye tabi tutulmuş diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor erkek istemediği halde kadın mahkemeye başvurarak boşama davası açmış ve hakimde e, karar vererek boşanmışlardır. Aradan dört ay geçtikten sonra hanım tekrar evlilik hayatını ...devam ettirmek... ...yani eski kocasına dönmek istiyor... ...bu mümkün müdür diye sormuş... ...şimdi tabiatıyla... E, ...resmi evli ve dini nikahlı evli... ...diye günümüzde ifade ettiğimiz... ...bir evlilikler söz konusu... ...şimdi resmi evlilik... ...sırasında dikkat edilirse... ...şahitlerin huzurunda... ...aslında birçok şahitlerin diyelim... ...çoğu zaman salonda... ...kalabalık bir topluluğun huzurunda... E, ...bir evlilik... ...inşa ediliyor... İki taraf Müslüman, nikah memuru da e, Müslüman. Hatta günümüzde bazı nikah memurları İslami şeyden de bahsediyor, dua niteliğinde bazı şeyler ifadeler de kullanıyor nikah sırasında. Şimdi dolayısıyla böyle bir e, resmin nikah acaba din nikah yerine geçer mi geçmez mi konusunda da sorular sorulabiliyor. Tabii ki resmin nikahın şartlarıyla. İslami nikahın şartları arasında bazı farkların olduğunu da biliyoruz. Mesela süt akrabalığını medeni kanun dikkate almıyor. Din ayrılığı olursa engel olarak ateist birisiyle Müslüman bir hanımefendi evlenmek isterse dolayısıyla bunu medeni Kanun engellemiyor. Sadece Türk vatandaşı değil mi ona bakıyor. Diğer şartları arıyor yani. Yani buna benzer hülasa İslam'da e, meşru olmadığı halde resmi nikahla evlilik bugün mümkün olabiliyor. İşte buna imkan vermemek bakımından dinin nikahının devam ettirilmesi de gerekiyor diyoruz biz. Ama önce resmi nikah akdedilmeli, iş sağlama bağlanmalı. Çünkü dinin nikahının maalesef bugün yaptırımı yok, müeyyidesi yok. Bugünkü mahkemelerde onunla ilgili hiçbir hak, hiçbir hak ve hukuk dikkate alınmıyor. Mesela bir kadın kararlaştırılan mehri Mahkeme yoluyla bugün almak istese mahkemeler buna genelde olumsuz cevap veriyor. Yani dini esasa dayanan hakkı mahkeme dikkate almıyor. Yani buna benzer sebeplerle resmi nikah işi sağlama bağlamak anlamına geliyor. Bir çeşit aldığımız arazinin tapu belgesini, tapulu almak araba aldıysak bunu trafik tescilini üzerimize kaydettirmek gibi yani. Araba bizimse bunu trafik tescilinde, elimizdeki ruhsatnamede ispat etmeliyiz. Dolayısıyla bir kadınla evli olan kimse de elinde bir evlenme cüzdanı belgesi olmalı. Gerçi din nikah din nikahın da aslında yazıya bağlanması, şahitlerin de imzasının alınması, isimlerin yazılması hakkı var. Bunu biz tavsiye ediyoruz. Mehir ele konuşulduysa onun da yazılması gerekiyor. İleride kadın e, mehrini talep ettiği zaman, işte kaç bilezik gerdanlık neler konuşulduysa veya para olarak bir mehir belirlendiyse bunun da yazıya dökülmesi, böyle bir dinin nikah belgesine eklenmesi elbette ilerideki ihtilafları önleyebiliyor. Yani bu anlamda orada da yazı olabilir ama o da tabii ki sadece gayri resmi diyelim. Din nikah sırasında tutanaktan ibaret kalabiliyor. Halbuki resmi nikah dediğimiz zaman kütüklere, kayıtlara işleniyor. Nüfus kayıtlarında o kişi evli görünüyor. Din nikah da ise e, resmi kayıtlarda kişi evli görün, görünmeyebiliyor resmi nikahı yoksa. Yani uhlasa buna mezar farklar söz konusu. Kısaca e, resmi nikah yoluyla erkekle kadın aslında bu evliliği sona erdirme konusunda eşitleniyor. Erkek mahkemeye gittiği zaman kadın sonuna kadar ben ayrılmak istemiyorum dese de Mahkeme evliliğin yürümeyeceği kanaatine vardıysa boşayabiliyor. Kadın başvurmuş, erkek boşanmak istemiyorsa, istemese bile, kadın bu evliliğin yürümeyeceği anlamında şahitlerle, diğer belgelerle, işte darp olabilir, şiddetli geçimsizlikle ilgili olaylar hakime şahitler vasıtasıyla iletilmiştir. Ve hakim bu evliliğin yürümeyeceği kanaatine vardıysa, erkek sonuna kadar ben boşanmak istemiyorum dese bile mahkeme boşuyor günümüzde. İşte biz diyoruz, Böyle bir durumda mahkemenin vereceği karar ister erkeğin boşanma direkçesiyle istenmiş olsun, ister kadın tarafından talep edilmiş olsun, kesinleştiği zaman resmin nikahın sona erdiği gibi din nikah, nikahı da sona erdirir. resmin nikahı da sona erer, din nikahı da sona erer diyoruz boşanma kararı kesinleşince. Çünkü erkek zaten başvurduysa onda şek ve şüphe yok, erkeğin boşanma hakkı var diyoruz. Kadın başvurduysa aslında resmi, resmi nikah sırasında kadına da bu evliliği sona erdirme yetkisi verilmiş oluyor. Bu yetki aslında tepfizi talak dediğimiz, yani kadına boşama yetkisi vermek dediğimiz gibi İslam'da da var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine verdiği boşanma konusu, onları serbest bıraktığı konusu ümmeti içinde geçerlidir. Ve kadın da aslında Mahkeme yoluyla, hakem yoluyla boşanma konusunda yetkili kılınmış oluyor ve evliği sona erdiriyor. Bunu böyle düşünmesek bile sonunda tabii ki kadın kamu gücüyle, zorla erkeğe bunu kabul ettiriyor. Yani erkek ben boşamadım, boşanmayacağım dese bile e, mahkeme yoluyla olan bu boşanma kamu gücüye erkeğe kabul ettiriliyor. Hanefi mezhebinde bildiğimiz gibi mükrehin e, nikahı da talakı da geçerlidir. Yani zorlanan, zorlama yoluyla da olsa bir evlilik meydana geldiyse veya zorlama sonucunda bir boşanma meydana geldiyse Hanefi mezhebinde bunun geçerli olduğunu da biliyoruz. Mesela bazı hanım kızlar sır babasına korktuğu için evliliğe razı olur. Yani seninle evlenmeyi kabul ettim diyor şahitlerin huzurunda. Ama arka planda babası kabul edeceksin diyor. Etmezsen seni şöyle yaparım, böyle ederim, tehdit ...söz konusu oluyor... ...ve bu korku sonucunda... ...arka planda görünmeyen... ...bu korkuyla... ...hanım kız evliliği kabul ediyor... ...ve erkek için de geçerli... ...bu kızla evleneceksin... ...evlenmek zorundasın diyor akrabaları... ...erkeğe... ...işte daha önce olan hadiseler... ...sonucunda evlenmesi gerektiğini... ...söylüyorlar, zorluyorlar... ...ve gerektiğinde tehdit altında... E, ...erkek evliliği kabul etmiş olabiliyor... ...mesela... Annefi mezhebinde. Bu da geçerli sayılıyor. Şahitlerin zorunda irade beyanında bulunmuşlarsa. Yani buna benzer hulasa artık iki tarafa da sıkıntı veren durumlarda bir takım çözüm yolları da elbette devreye girmiş. Şimdi sorunun ikinci kısmında mahkeme yolu boşanmışlar. Aradan 3-4 ay geçmiş fakat barışmak istiyorlar. Tabii barışabilirler. Neden? Çünkü mahkeme yolu olan bu boşanma tek talak yerine geçer daha geride iki boşama hakkıyla bu eşler barışabilir. Yeni bir nikah aktı. Tabii ki resmi nikah yine biz tavsiye ediyoruz. Dört beş ay sonra yeniden bu eski eşler evlenmek üzere dilekçe verseler bugünkü kanunlar da kabul ediyor. Bunu İslam'a göre de caiz. Resmi nikah ve dinin nikah akt suretiyle yeniden evlenirler ve ömür boyu da beraber yaşayabilirler. Yalnız söylediğimiz gibi erkeğin üzerinde iki boşama hakkı kalmış olur ve daha sonraki ömrü içinde bunları yine kullanma hakkı tabii ki söz konusudur. Ama hanımına da belki tecrübeye dayalı olarak bir önceki sıkıntıları tekrar yaşamamak bakımından boşanma yetkisi erkek verebilir. Verebilir ama resmini kağıtı kanaatimiz buna ihtiyaç yok. Çünkü sonuçta mahkemeye gitmedikçe kadın ...seni boşadım dese bile bir boşama hakkını düşürmüş olabilir ama mahkemeye gitmedi, gitmedikçe de evlilik sona ermez. Yani bu yönüyle resmi evlilerde kadına aslında ayrıca bir tevhizi talak hakkının yani boşama yetkisinin verilmesi günümüzde gereksizdir. Çünkü mahkemeye kadının da gitme hakkı var. Ee, geçimsizliği ispat ettiği zaman evliliği sona erdirme yetkisi kadının da aynen erkek gibi söz var. Benim e, burada sohbetim okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.